أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ve in kullu zâlîk, lâmma mâtârı al hayatı dünya, ve alâkîrâtı Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın alı verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. <gülüyor> Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.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 Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına ''Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın.'' der. Onlara ''Bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız.'' denir. فَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُمَّ اَوْ تَهْدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut köllere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin? فَاِمَّا <gülüyor> نَذْهَبًا nebik fe inna eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız eu nuriyenke lladhi vaadnahum fe inna alayhim muqtadirun Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azab etmeye gücümüz yeter. <gülüyor> Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. Es'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman ilahatin yu'badun Ey Muhammed senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız? وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ant ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi. Falanma gelene bize, ezerlerden gelenlerden gülümseyenlerden gülümseyenlerden Musa onlara mucizelerimizi getirince, onlar hemen bu mucizelere gülümseyenlerden gülümseyenlerden gülümseyenlerden Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. وَقَالَ azabı görünce Ey sihirbaz sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua أَوَلَن biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler مِنْ فلم... مَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.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 فَلَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ kavmine seslenerek dedi ki, Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. asafuna <gülüyor> minhum Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk ve Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık. Walâm abur minhu Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin. Hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak, hemen barışmaya başladılar. Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur. İn illa alayhi ve İsa ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. وَلَوْنَ شَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَٰئِكَةً فِي الْأَرْضِ <يَخْلُفُون> Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. وَإن... اَنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومُ مُب۪ينَ Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. وَلَمْ ما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي ورب fagbudu. Bu ciraqın İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse O'na kulluk edin. Bu doğru bir yoldur. <gülüyor> Fakat aralarından çıkan gruplar, İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline. Heliyozlurun, illa saat an taetiyohu bagtetoun, vahm la yeshurun. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip, Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.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 Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık, Size miras verilen cennet budur. Lekum fiha Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. İnnel mujrimina fi azab cehennem mahalidun Şüphesiz ki suçlular, cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. ve <gülüyor> Onların azabı hafifletilmez ve onlar azab içerisinde ümitsizdirler. Ve <gülüyor> ma biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri zalimler oldular. Onlar cehennem bekçisine ey malik Rabbin artık bizi öldürsün diye seslenirler. Malik de siz böylece kalacaksınız der. لقد جئناكم بالحق ولكن ما andolsun ki biz size hakkı getirdik fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz em eberam emran fe yoksa onlar Hakk'a karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. Em yapsaboon an la nesmau sirrhum wa najwa bala wa rusuluna Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz her yaptıklarını yazıyorlar. Ul in kana lirrahmanu fa ana evvelu alabidin Ey Muhammed de ki eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum. Sübâhâne rabbis semâvâti vel erdi rabbil arşi ammâ yâsifûn. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. Fezârhum yehûdû ve yel'abû hatta yulaqu yevmehumul lezî yu'adûn. Şimdi sen bırak onları tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar oynasınlar. Ve huvallazî fis semâi Gökteki ilahta, yerdeki ilahta odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. Ve tebarakellezi lehu mulku's semawati ve'l ardı ve ma beynehuma ve indehu ilmü's sa'ah. Ve ve Göklerin yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. Onların... Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir. <gülüyor> Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde Nasıl haktan çevriliyorlar. Ve de ki: ve Peygamberin: "Ey Rabbim, Bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed! Şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın Kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından, surede bu adla anılmıştır. Sureye, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Hamim Vel Kitabil Mubin İnma enzelnahu fi leylatin mubarakati inna kunna munzirin O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten Mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Biha yufraqu kullu emrin hakim Emran min indina İnna kunna mursilîn Rabbik. -alim. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir. رَبِّ Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Lâ ilâha illâhu ve yüphî ve yümit Rabbıkm ve Rabb âbâikum alâwelin. Belhüm fi şâkî alâbûn. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Fertekib yevme te'ti s-semâ'u bi duhânin m-bîn. Yavşennâse hâzâ Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır. O gün insanlar ey Rabbimiz bizden azabı kaldır artık biz inanıyoruz derler. اَنَّا <gülüyor> لَهُمُ Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. ثُمَّ Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. İnne kâşiful azâbi kalîlâ İnnekum âidûn Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımız alırız. Ve onlara karşı bir kere daha Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. En eddu ila ibadallah inninikum rasulun amin. O peygamber onlara şöyle demişti: Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Ve Allah'a karşı kibirlenmeyin. Ben size açık bir kitap getiriyorum. Ve ben Rabbimden ve Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın. Feda'ya Rabbehu enneha ula'i kavmun mujrimun Musa şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı Ve esri bi ibadi leylan kum muttabun فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَاً اِنَّهُمْ jundum مُغْرَقُونَ Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu. Kemterek min jannatı ve ayyun ve zoruyu ve maa min kârim ve nâmte kanu فَمَا Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı onlara mühlet de verilmedi. Walaqad najjayna bani isra ila minel azabil muhin. Mi Andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı. Ve elbette onları Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. Ve ''Mine'l âyâti mâ ''Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.'' ''İnne hâulâ ilâ yakulûn'' İnhiyâ illa mûtätün alâla, ve ma nêhnû bimûşşerin, bi fâtû bâbâina, în kûntum çadîqin. Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin. Ahlak nāhum, innahum kālumujrīmin. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tuba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقَنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّينَ <gülüyor> Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. <gülüyor> Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَنْ عَنْ مَوْلَنْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak... Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. İnne şeceretel zekkum efim Kel muhni fil butun Feğali'l hamim Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir. ''Hudûhû fe''tilûhû ilâ sevâil cehîm ''Thüm nasubbû fevka râsîhî min azâbil hamîm'' Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Duk'a inneke entel azizul kerîm İnne hâzâ mâ kuntum bihi ona tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur. Deyin. İnne fi Amin ve Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, güvenli bir makamda. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Yelbesûne min sûdûsî ve istibrakin mutakabilîn. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar. Fezâlike vezevcenâhu bi hurin 'în. İşte böyle biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. Ne yeduğuna bi بكل فاكهة آمين Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Ne yezukuna فيها الموت إلا الموت الأولى ووقعهم عذاب الجحيم Rabben min Rabbik. Dalik huvel fouzul azim. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Ve inne ma yessernahu bilsanikal allehum yetezek biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umudur ki onlar öğüt alırlar. Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Casiye suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin, haklarında verilecek hükmü beklerken, dizüstü çökeceklerini ifade eden, casiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden, surede bu atla anılmıştır. Surede genel olarak, kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim, hamim, tenzilul kitabı minallahil azizil hakim, hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. <gülüyor> Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır. Ve fi hulqikum ve ma yubtsu min tette ayatu liqaumin yu'minun sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır keeetullah yineluhe aleyabiley hadisin Beallahi vetiun. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Veylul l-kull affak athim, yasmağı ayet Allahı tutla thumma yusru mustakberan, kâlâm yasmağı, kâlâm yasmağı, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip. Sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele. <gülüyor> O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Min veraihim cehennemu ve la yugniy anhum ma kesabu şeyen ve la mettehadu. وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır. <gülüyor> i̇şte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır. Allah'u'l-lezî sahra lekumü'l-bahra li tecrî'el fulku fîhi bi emrihi ve li tebtegû min fadlihi ve li min fadlihi ve le'allekum teşkurûn Gemiler emriyle içinde akıp gitsin siz de lütfundan nasibinizi arıyasanız ve şükredesiniz diye Denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Ullezine amenu yaghfiru lillezine la yercunu ayamellahi liyecziya qauman bima kanu yaksibun. Ey Muhammed iman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. من عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz. Vala kad a'tayna bani hukme ve razaqnahum Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz yeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Ve a'teynâhum beyyinâtin el emri femehtelefû illâ min ba'di mâ jââehumul ilm femehtelefû ilmu Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. İnnehum leyughnûn 'anka min Allâhi şey'en ve innez zâlimîne ba'dühüm evliyâ'u ba'd. Vallâhu velî'ul muttakîn. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur. <gülüyor> Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren, Açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir. Em حَسِبَ الَّذ۪ينَ جَتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ Yoksa o kötülük işleyen kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde, iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Afera etmeni tahtı ilahı hawa ve zallı Allah onu alim ve xutma ala semgi ve xutma ala semgi ve kalbi ve jal ala bırcarı Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! hala düşünmüyor musunuz? Vallar, ma hiyä illa hayatunü dünyan, mut ve nahiya, wa ma yehlakunâ illa dher. Wa ma lehu bıdallık min ılmın, inhum Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır yaşarız ve ölürüz bizi sadece zaman helak ediyor dediler oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur onlar sadece zan yürütüyorlar ve izat tutla aleyhim ayatuna bayinat ma kana hujetuhum illa en مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُؤْتُوا Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.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 Sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür, sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Vllāh oh. mulk al-ṣamāwāt wa al-ārb, wa yūmā taqūm al-sāʿat yūmā Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır. وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ ila تُدَعَى اِلَى كِتَابِهَ الْيَوْمَةُ جَزَوْنَ o gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir. Hâzâ kitâbuna yantık aleykum bilhak. İnna kunnena nesta sihma İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir. Fe ammallezina amenu ve amilus salihati rabbuhum fi <gülüyor> İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما نذري ما الساعة قُلْتُمَّا <Sessizlik> <Sessizlik> İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir. Ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman, siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz. Biz ona kesin olarak inanmış değiliz, demiştiniz.